Merhaba yeni yılın ilk programına hoş geldiniz. Sözkütü'nün karşınızdayız. Ben Deniz ve arkadaşım Mert'le birliktesiniz. Ee, bugün aslında birazcık 2009 yılında neler oldu, çocuklarla ilgili neler yaşandı, ee, 2009'da çocuk hakları ile ilgili gelişmeler nelerdi, neler kötüye gitti birazcık bunlardan konuşalım istedik. Bu yüzden iki tane konuğumuz var. İkisi de Ankara'dan. Bir tanesi Ezgi Koman. Bir tanesi de Dilan Başar. Ee, onlarla telefon bağlantıları yapacağız. Ee, 2009'la ilgili düşüncelerini öğreneceğiz. Ee, neler güzeldi, nelerden hoşnut kaldılar, neler geliştirilmeli. Ee, onların düşüncelerini alacağız birazcık. Ee, önce ilk konuğumuz Dilan Başar'a bağlanalım diyorum Mert. Sen ne diyorsun? Tabii olabilir ne olmasın? Önce Dilan'a bağlanalım isterseniz. Evet Dilan programımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, önce biz seni tanımakla başlayalım önce. Dinleyicilerimiz de duysun. Ben Dilan, Gündem Çocuk Derneği'nin bir üyesiyim. 14 yaşındayım. Hı hı. Lise bir öğrencisiyim. Öyle yani. Peki Dilan, çocuk hakları çalışmalarına nasıl dahil oldun? Bir arkadaşımın beni çağırmasıyla başladım. Daha sonra bütün çalışmalarına katıldım. Böylelikle yani hani bayağı şey olduk. Peki e, Dilhancığım çok kısa bir zaman önce Finlandiya'ya gittiniz sanırım çocuk medyası üzerine sanırım bir konuyla ilgili. Evet. E, birazcık bahsedebilir misin nasıl gittin neler konuşuldu orada e, ne konuşmaya gittiniz? E, tamam bahsedeyim. E, Gündem Çocuk e, derneğini galiba çağırmışlar. bir e, çalışma e, yapmamız için orada e, bir şeyler istemişler işte bizim orada bir şeyleri anlatmamızı istemişler. ...nasıl hani çocukları bir araya topladığımızı falan gibi mesela. Ee, işte Gündem Çocuk, e, Çocuk Derneği'nden e, bir ablamızda gittim. E, bir de e, yanımızda e, sözcümüz olan Evra abla vardı. O, e, onunla gittik. Bir de bir arkadaşımız daha vardı. E, onunla gittik. Daha sonra işte e, orada toplantı oldu. İlk gün e, tanışmak için bir toplantı yapmışlardı. Daha sonra... İşte toplantıda herkesin yaptıklarını izledik, gördük falan. Öyle yani. Peki ne ile ilgiliydi konu yani? E, medyada çocukla ilgili neler konuştunuz? Ee, orada medyada çocukla ilgili e, daha çok işte hani nasıl yer aldığını, neler yaptıklarını falan gördük. Hani herkes böyle işte reklam tekenler vardı, daha sonra işte gazete çıkartan vardı. Biz de kendi çalışmalarımızı gösterdik. Ee, peki bu çalışma ne zaman oldu tam olarak? Ee, bu çalışma... Yani şey... Aralıkta oldu. 2009'da yani? Evet 2009'da. Ee, peki, 2009'da hani sence çocuk hakları ile ilgili... Gelişmeler ya da zararlar... Hani çocuk haklarına yönelik... Daha çok zarar mı oldu? Yoksa hani daha çok çocuk haklarına yönelik... Gelişmeler mi oldu? Hani oradaki çalışma en azından... Sana neler kazandırdı diyeyim? Evet. Finlandiya'daki çalışma mı? Hı hı. Ee, i̇lk ön, yani ben şunu söyleyeyim, bizim ülkemizde e, çocuk haklarıyla ilgili bence e, çok fazla bir gelişme olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine hani eskiden işte değilse çocuklar hiç yer almıyordu ama şu anda e, reyting amaçları için hani yer alıyorlar. Bence pek fazla değişme olmadı. Finlandiya'ya gidip geldikten sonra da e, yani... Zaten hani Aralık'ta gitmiştim Hı -hı. geçen yılın Aralık ayında gitmiştim o yüzden pek fazla hani bir şeyler değişmedi. Peki sence televizyonda hani çocuk istismarına dair e, hani senin daha çok hani böyle diyeyim Gördüm. ilgini çeken ya da ilgini çeken demeyeyim de hani senin rahatsız olduğun bir görüntü, dizi, program ya da çocuk haklarının çocuk haklarına saygısızlık olarak gördüğün ya da onların istismarına dair gördüğün herhangi bir şey var mıydı televizyonda? Yani birçok kanalda bu var artık yani çünkü hani eskiden hiç göstermiyorlardı belki ama şu anda da yani gösteriyorlar evet ama yani daha çok reyting amaçlarıyla gösteriyorlar. Hani çocuklara yönelik eğitici bir şeyler görmüyorum ben pek fazla açıkçası. Peki Dilan hani 2009 yılında çocuk hakları konusunda sadece medya olarak değil de biraz daha genel olarak yorumlaman gerektiğinde ne söylersin? Hani çocuklar ve çocuk hakları konusunda? Nasıl yani? Yani bir kelimeyle biraz böyle anlatsan neler söylersiniz? Yani iyi bir yıl mıydı, kötü bir yıl mıydı? Sence çocuklar medyada hakları konusunda yeterince yer alabildiler mi? Yoksa haklarını yeterince dile getirebildiler mi? Yoksa hani bunların tam tersi mi oldu? Gerçekten çocuklar için çok mu kötü bir yıldı? Yani hani belki de hani iyi bir şeyler oldu. Ama yani hani ben böyle... Dergilerde falan çocukların evet e, hani iyi yönelik bir şeyler olduğunu gördüm. Ama e, hani televizyonlarda falan genelde daha çok böyle hani reytinglere e, hani şey yönelik bir şeyler vardı. O yüzden ben yani pek şanslı olduklarını düşünmüyorum. Pek hani kendi seslerini duyurabildiklerini de düşünmüyorum açıkçası. Peki çocuklar kendi seslerini duyurmak için yeni bir yılda ne yapmalılar? Yani çocuklar kendini seslerini duyurabilmek için yeni bir yılda hani daha çok çalışmaları gerekiyor. Daha çok çocuğa ulaşmamız gerekiyor. Yani hani hepimizin birlik olması gerekiyor bence. Peki Finlandiya'ya gittin 2009 aralığında. Peki çocuk haklarına yönelik başka çalışmalar olacak mı? Senin katıldığın ya da senin katılamayacağın ama yine çocuk haklarına dair bir çalışma olacak mı? Gündem çocuktan ya da senin irtibatta olduğun bir yani şu anda tam olarak hani bir şeyler belirlemiş değiliz ama o hani ben inanıyorum kesinlikle olursa da e, katılacağım yani. Peki Dilan çok teşekkür ederiz katıldığın için. Teşekkürler. Bir şey değil. Evet Dilan'la konuştuk. Dilan Finlandiya'daki e, macerasından bahsetti. Medyadan daha çok bahsetti aslında e, Dilan. Zaten e, Dilan Gündem Çocuk Derneği'nde de onun Gündem Çocuk Derneği'nin iki sene önce yapmış olduğu bir kampta, kampta tanışmıştık Dilan'la. Dilan, Dilan e, medyayla, medyada çocukla çok e, içli dışlı olan çok fazla ilgilenen bir arkadaşım. Ee, Mert ne düşünüyorsun İlhan'ın söyledikleri hakkında? Yani 2009 yılın aslında pek iyi bir yıl olmadığından bahsetti. Katılıyor musun? Aslında 2009 yıl değil de hani, hani Türkiye için konuşmak gerekirse hani Türkiye'nin geneline baktığımızda geçmişine baktığımızda hani çocuk istismarına dayalı çok şey biliyorum. Aslında burada örnek vermek gerekir aslında ama hani sonuçta hani televizyonda kanallarda yayınlanan diziler ki bu haberlerde gördüğümüz şeyler aslında hani Sadece hani çocuk istismar dediğimiz şey hani televizyonda çocukların haklarının ihlal edilmesi işte çocuklar için böyle yapıyoruz ama bu böyle değil değil. Hani onlar için hani onların gördüğü şeyler onların psikolojisini de bozabilir. Aslında hani çocuk istismar dediğimiz şey böyle bir şey aslında hani bunu açmak gerekirsek şayet. Ee, Dilan'ın söylediği şey ise hani medyada böyle böyle oluyor diyor ve aslında söylediği şeyler çok doğru ama... Bunu çözebilmek için aslında neler yapmamız gerektiğini biliyoruz ama uygulayamamak birazcık benim canımı sıkıyor. Peki demin bir şey söyledin hani sadece çocukların medyada haklarının yok edilmesi, çocukların istismar edilmesi değil gösterilen görüntülerin de çocukların psikolojisini hani bozabileceğini sanırım birazcık. Çocukların yine bir hakkını istismar ettiğini söyledin hani. Aslında bunu anlatmak istediğim şey şu <gülüyor> hani sonuçta evet çocuğuz ama hani. Farkındaysa bu programı yaparken ki ben 18 yaşındayım artık yani 2010'dan itibaren ee, hani sonuçta aileyle ilgili de bir şey aslında bu sonuçta hani 15 yaşında diye bir çocuk herhalde illa 9'da uyumak zorunda olmasa gerek hani istediği saatte uyuyabilen çocuklar da var ki benim tanıdığım hani o saatte yayınlanan programların küfürlerle içerikli olduğunu ya da başka bir programdan görüntü alıp hani o programda yayınlaması ve hani o çocukların psikolojisini, konuşma tarzını, yaşam tarzını değiştirebilir. Benim anlatmak istediğim Peki, şey bu. Peki ben birazcık farklı bir açıdan bakıyorum sanırım olaya. Hani baktığın zaman e, hükümetin aileden sonra devlet bakanı... Bir çocuğun psikolojisinin neyin bozup neyin bozmayacağını bilemeyebilir çocuk olarak değil. Halkın etik kavramlarını neyin bozup neyin bozmayacağını da nereden bileceğini ben çok sorguluyorum. Ama baktığınız zaman şiddet görüntüsünü, dayak görüntüsünü, sigara içki görüntüsünü kapatmaya çalışıyorlar. Kan görüntüsünü. Ama çocuk doğuyor, okula gidiyor. Bir şiddet var. En azından öğretmen. Dayakla bunu yapmasa bile sözlü olarak kendi o kullanmaya çalışıyor. Sokağa çıkıyor yine bir şiddet var. En azından topumu aldın ya da sen oynamayacaksın benim oyunumda şiddet gösteriyor çocuk. Hani şiddet sadece elle yapılan ya da yumrukla yapılan bir şey değildir. Hı -hı. Ee, Psikolojik bir şiddet de yapabilir hani insanlar birbirine evet. ve e, etrafında bu kadar şiddet bazlı olay varken sen sadece televizyonda görünen görüntüleri psikolojin bozulur diye kapatıyorsun sansürlüyorsun hani bu ne kadar doğru tartışmak gerekir sonuçta yaşadığın her ama her çevrede zaten şiddet var. Ya aslında hani böyle bakarsak olaya aslında hani ben bu olayı hani medyadan çıkartıp ailevi boyuta taşıyabilirim hani sonuçta senin dediğin hani aileden sorumlu devlet bakanı hani çocuğun nasıl bir şey izleyip izlemeyeceğini bilemez ama hani ben bunu aileye bağlayayım sonuçta çocukların gelişiminde hani evet eğitimin çok büyük bir payı var öğretmenin işte ilk öğretim lise her neyse e, ailevi boyuttan baktığımızda aslında bu olayın sorumlusunu hani ana babaya yüklemek istemiyorum pek ama hani sonuçta çocuğun nasıl e, büyümesi gerektiğini gelişmesi gerektiğini hani aslında hani çocuk olarak bizden daha iyi biliyorlar tabii elbette ya muhakkak böyle olması gerekiyor. Bütün suçları onlara atmayayım ama hani sonuçta da... Ama... E, Hani ben de şey olarak düşünüyorum ki e, aileden sonra devlet bakanı bunu bileceğine ya da bunu e, kısıtlayacağını bir ailenin kısıtlaması gerekir. Yani kesinlikle ailenin üstüne atmak değil yaptığım şey ama en azından çocuğunun psikolojisinin neyin bozup neyin bozmayacağını ailenin binmesi ve ona göre bir kısıtlama getirmesi gerekir ama aslında çok güzel bir şey söyledin. Çocuk hani gelişimiyle ilgili konuşalım dedim ee, Çok güzel bir yere değindin. Ee, bununla ilgili ezgi komanda konuşalım Ankara'dan ama konuşmadan önce müziğimizi dinleyelim. Ardından ezgi komandayız. Ezgi ablacığım programı hoş geldin. Çok teşekkür ederim Mert. Ee, Ezgi ablamızı bir tanıyalım önce. Hı hı. A, ben Gündem Çocuk Derneği'nin üyesiyim. İşte uzunca süredir çocuk arkayla ilgili çalışmalar yapıyorum. Aynı hı. zamanda çocuk gelişimi ve eğitimcisiyim. Ee, peki Ezgi abla senden önce aslında Dilan'la konuştuk birazcık. Uh -huh. ee, Finlandiya maceranızdan bahsettik. Ee, Öyle Dilan, Evet evet. Birazcık daha böyle medya üzerine konuşmak istedi. Hani medyada çocukla ilgili birçok şeyden bahsettim. Uh -huh. ee, hani 2009'da aslında onu da sorduk. Çocuk hakları ile ilgili birçok şey yaşandı. İyi ya da kötü. Birazcık yorumlar mısın? Hani sence 2009 nasıl bir yıldı çocuklar için? 2009'da genel olarak baktığımızda... Hmm. Aslında çocuk, yani ne yazık çocuk hakları ilerlenme devam ettiğini görüyoruz. Ee, örneğin işte şiddet, çocuklar yönelik şiddet devam etti. Ee, çocuklar okulda, sokakta, evde, çeşitli kurumlarda e, ne yazık ki şiddete maruz kaldılar, istismara maruz kaldılar. Ee, örneğin şiddetle ilgili hemen benim aklıma gelen e, bir olay e, okul polisi. E, bir önceki yılda çok güzel bir gelişme olmuştu Milli Eğitim Bakanlığı. Koordinasyonda çocuğa yönelik şiddetle ilgili okulda eğitim ortamındaki şiddet yönelik evet, bir genelge hazırlanmıştı evet. <gülüyor> <Mas -S |ms|> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir toplantı düzenlenmişti o toplantı sonuçlarından bir tanesi de okulda şiddeti önlemek için bir şekilde polisin hani okulun içine girmesiydi bu konuda bir pilot çalışma başlatıldı çeşitli illerde Ankara'da da başladı mesela Ankara'daki bu pilot çalışmada okul polisi bir çocuğa şiddet uyguladı bu aslında çok önemli bir konuydu çünkü pilot çalışmaya biz çocuk hakları örgütleri tepki vermiştik bunun okul yani okuldaki şiddeti muşakide önlemeyeceği ile ilgili ve tam da ne yazık ki dediğimiz doğru çıktı bu aslında önemli bir konuydu konu dışında çocuklara hani gene anne babalarıdan pek çok şiddet geldi istismar yaşadılar ben biraz daha galiba hep olumsuz şeylerden söz edeceğim ama 2009 aslında bize en çok şeyi anlattığı yeni, yeniden çocuğa yönelik adal sisteminin güçlendirilmesine olan ihtiyacımız bir şekilde bir kere daha ortaya çıktı. Bu da yine hep tekrarlanıyordu ama özellikle bu terörle mücadele kapsamında yargılanan çocuklarla birlikte bu bir kere daha ne kadar can yakıcı olduğu ortaya çıktı. Bizim bir an önce çocuğa özgü adal sistemini güçlendirmeye ihtiyacımız var. Ezgi abla e, kusura ben. bakma e, sözünü kesiyorum hani okuldaki olaylardan bahsediyorsun evet. e, Polislerle olan öğrencilere yönelik şiddetten aileden e, görülen hani çocuklara yönelik şiddetten bahsediyorsun Önüne geçmek için aslında ne yapmamız gerekiyor ne yapmalılar devlet hükümet biz Hı -hı. Aslında şimdi işte çok e, kapsamlı bir konu ve pek çok, çok bileşeni var Bütün bu birleşenleri birlikte ele alınması gerekiyor bütün bu bileşenlerin katılımıyla birlikte bir plan bulunması gerekiyor. Şiddetin bir şekilde görünür olması gerekiyor. Çocuğa yönelik algının yaklaşımın, geneksel yaklaşımın bir an önce değişmesi gerekiyor. Ve eğitim sisteminin de çocuğun katılım mekanizmalarının, çocuğun karar mekanizmalarına katılım süreçlerinin bir şekilde etkinleştirmesi gerekiyor. Bunlar çok önemli. Yani Devletin de buna ilişkin oturup gerçekten bütüncül bir şekilde ama konuyu güvenlik açısından değil, haklar açısından ele alarak bir program oluşturması gerekiyor. Ya sanırım bu okul polisiyle ilgili hani en büyük sıkıntı hani şiddeti çözmek için bir güvenlik mekanizması e, algısı var. Yani bu güvenlik açısından yaklaştılar. Yani bunun olmayacağı çok belli. Hani e, Şiddeti çözmek aslında çok eğitsel bir konu, çok haklara dayanan bir konu olması gerekiyor. Böyle bir ayrım var aslında. Peki Ezgi abla e, hani çocuk alanında 2009 yılında yapılan gelişmeler nelerdi? Yani hani hep olumsuz şeylerden bahsettik ama hani nelerdi ve 2010'da bunların devamı gelecek mi ya da ne gibi çalışmalar yapılacak? Evet. Aslında bizim için en önemlisi e, Türkiye e, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi'ne raporunu verdi. Bu çok önemliydi. Çünkü Türkiye iki dönemdir Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi'ne vermekle yükümlü olduğu raporu vermemişti. E, bu bu Ağustos ayında iki dönem raporunu birleştirerek raporun tamamlamış oldu. Ya yani ne kadar bu rapor hani çocuk hakları ilişkin durumu tam olarak ortaya koymasa bile böyle bir raporu vermiş olması devleti çok sevinici çünkü bu aslında hani gündemine çocuğu almış olması demek. Bu tabi ki devletin bir yükümlülü, hani bu çok önemli bir şey bence gelişme. <gülüyor> Ama tabii o rapor üzerinde yani Raporda söz edilen durumlar ne kadar gerçeği yansıtıyor diye. Onun dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir çocuk hakları izleme komitesi oluşturuldu. Bu da çok hani sevindirici bir gelişmeydi. Bu komitede aynı zamanda bir web sitesi oluşturdu. Bu web sitesi aracılığıyla çocuklardan hak ihlallerine ilişkin bireysel başvuru almaya başladı. Bu da gerçekten sevindirici ama e, bu sistem bir yandan omlusmanlık sistemine de denk geliyor. Çocuk omlusmanlığı sistemine de denk gelen bir şey. Onun e, yani Bu gelişme aslında oturup böyle eline boyunu konuşulup planlanarak yapılması gerekiyordu. E, ama buradan belki yani devam edilerek bir gerçekten bir çocuk omlusmanlığı sistemi hani kurulabilir. Ama bunun için sivil toplum örgütlerinin katılması, çocukların görüşlerinin alınması gerekiyor. Peki, peki siz neler yapacaksınız e, gündem çocuk ya da işte benim bildiğim hani aslında ben Ezgi ablamı tanımıyorum e, Deniz'in kuzenisiniz. Evet. E, Dilan'la az önce işte sohbetimiz oldu Finlandiya'da bir çalışma olmuş hı hı. peki e, Finlandiya'da çalışma oldu ne gibi yararları oldu ki hani bundan sonra da yurt dışında ya da yurt içindeki çalışmalarınız neler olacak? Yani, e, hani çocuk hakları ile ilgili bir kere uygulamaları izlemeye devam edecek. Ne olup ne bitti hani bunların aslında olması gereken ne çocuk hakları açısından standartlar ne bunları izlemeye devam edecek Türkiye'deki özellikle uygulamalar açısından ama onun dışında da e, model oluşturmaya çalışıyor. Model oluşturmaya çalışılanlardan bir tanesi de katılım. Biz 2009 yılında e, bildiğiniz gibi Mart ayında bir yerel seçimler yapıldı e, bütün belediye başkanlığı değişti ya da hani yenilendi ee, Ankara'da bir çalışma yürüttük. Bin çocuğun e, mesajlarını, e, yerel yöneticilere yönelik mesajlarını toparlayarak e, çeşitli etkinliklerde onları belediye başkanlarına ilettik. E, aslında bu tür çalışmalara devam edeceğiz. Çocukların seslerinin, görüşlerini her alanda e, iletmeye, e, duyurmaya çalışacağız. Finlandiya'daki çalışma dilanda söz etmiştir. Bizim yaptığımız bir X18 medya çalışması, e, çalışmasının e, bir şeydi sunumuydu. Ama medya çalışmanın devam etmesi gerekiyor. Hani onlara gene e, yüklenicez. Yani Mesela bir kamp uç... daha yapılması gerekiyor değil mi Özge abla? <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Bu böyle bir de bizim başlattığımız bir çalışma vardı çocuk politikası diye çocuk haklarını temel alan bir çocuk politikası olan ihtiyacı gündeme getirmiştik bununla ilgili de devam edeceğiz bir de tabii ki bir merkez gibi bir şey var aklımızda çocuk hakları merkezi kurmak ona yönelik de yine devam edecek çalışmalarımız yapacak çok iş var. Peki da. Ezgi ablacığım sana programa katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür Çok ederim. teşekkürler Ezgi abla. Ve Programımızın 2000... sonuna geldik seninle konuşmak. Çok zevk verici bir şey ama. Yani ne yapalım işte süremiz kısıtlı. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben 2000 yılının, 2010 yılının e, çocuk haklarının gerçekten hayatta geçtiği bir yıl ve neşeli bir yılda önerilmesi de. Bu hiçbirimizin kaybetmemesini diliyorum. Umarız. Görüşmek teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşça Evet bir söz küçüğün programının sonuna geldik. E, bugünkü konumuz ve konuklarımız e, Ezgi abla ve Dilan e, bizim konuklarımız oldular ve çocuk haklarından bahsettik. Bugünlük bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. 2010 yılının e, Ezgi ablanın da aslında dediği gibi herkese sevgi, neşe ve umut getirmesini dileyelim. Haftaya görüşmek üzere. <gülüyor>